786. konu, Enes bin Malik, R.A. ile Hazreti Ali'nin H.Z., Peygamberin cesaretini anlatmaları, Hazreti Peygamber insanların en güzeli olduğu kadar aynı zamanda en cömerti ve en cesuruydu da, bir defasında Medine'de geceleyin korkunç bir gürültü işitilmiş ve herkes korkuya kapılmıştı, daha sonra toplanan halk gürültünün geldiği yöne doğru yürümeye başladılar, ancak yarı yolda oradan dönmekte olan Hazreti Peygamber'le karşılaştılar. Hazreti Peygamber Ebu Talha'nın atına siz olarak binmişti ve kılıcı da boynundaydı. Halkı görünce, korkmayınız, korkmayınız, buyurdular. O gece Hazreti Peygamber'in binmiş olduğu ve çok uysal olarak bilinen at bile denizin dalgalarına dönmüştü. Enes, R.A. şöyle anlatıyor. Bir keresinde Medine halkını büyük bir korku kapladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ebu Talha'dan ödünç bir at alarak ona bindi, bu atın ismi Mendaptu, o panik ve korku esnasında Hazreti Peygamber o atın üzerinde denizin coşan dalgalarına benziyordu, daha sonra ise korkulacak bir durumun olmadığı anlaşıldı, biz savaşlarda, dehşetli ve korkulu anlarda Hazreti Peygamber'e sığınırdık, Hazreti Ali şöyle diyor, Bedir gününde müşriklerden, Hazreti Peygamber'e sığınmak suretiyle korunuyorduk, Cesaret ve kahramanlık yönünden insanların en şiddetlisi Hazreti Peygamber'di.